İstanbul'dan Adapazarı'na, Yalova'ya, Bursa'ya, İzmit'e yolcu otobüsleri vardır Ben hep trenle gidip gelirim Eskisi gibi el sallanmıyor otobüslerin ardından Su dökülmüyor, boyun bükülmüyor Gidenlerin kavuşması için dua edilmiyor sıkça Halbuki bir gün ya da bir gece yolcu ettiklerimiz bir daha geri dönmeyebilir Siz denizin beş harf olduğuna bakmayın Denizden sızan normaller dışında, yani mavi türkülerin dalgalarla kıyıları köpük köpük dövmesi dışında, deniz derinliklerinde hep büyük sırlar gizliyor. Denizde inciler, mercanlar, yosunlu kayalar, dev yunuslar vardır. Şimdi öğrendim. 45 saniye içinde denizin dibinde alevden dağlar da varmış. Gece büyülü sessizliğini örtmüş duygularımızın üstüne, sıcacık ve mavi bir Ağustos on yedisi, mişıl mışıl, mışıl uyuyordu koyunumuzda. Bir bebek annesinin karnında nefeslenir gibi nefesleniyorduk. Geceyle biz birbirimizin koyununda hep uyuyorduk. Güvenirizlik birbirimize, dost dost, kardeş kardeş. Sarmaş dolaş olurduk geceleri. Sen bir mektubunda demiştin ya saatin tiktaklarını gecenin sessizliğiinde beynine giydirmek kolay mı sanıyorsun? Kolay değil emped. O gece sık ağaçlı yerlerin göğünde yıldızların kıpır kıpır olduğunu söylüyorlar. Akında hep sen varsın. Düşümde annemi gördüm. Annem üzgün hatta ağlamaklıydı. Senin başına bir şey geleceğini düşündüm. Hep kaygılıydım. Fakat emniyeti ihmal etmedim asla. Yastığım ıslaktı. Gece yarısından biraz sonra tersine çevirdim. Sana dua ettim. Anneme Fatiha gönderdim. Üstüme incecik bir örtü aldım. Pencerem açık, sen aklımda, yüreğim ağzımda, gözlerim tavanda. Öylece uyumuşum. ''Duvarda kız kulesinin yağlı tablosu var. Hemen yanında senin dev hayalin. Saat kaç bilmiyorum. Duvar sarılıp üstüme geliyor ve o korkunç eşi benzeri olmayan uğultu penceremden odama doluyor. Uğultu toz bulutu halinde. İstanbul'un yerini göğünü kuşatıyor.'' Yatak odalarından çığlıklar yükseliyor Arabaların alarmları boşalıyor Köpekler havlıyor Yıldızlar inanılmaz bir şekilde peş peşe düşüyor Elektrikler sönüyor Ve feryatlar karanlıkların avurtlarından Uğultunun kanatlarına tutunup göklere yükseliyor Bir çocuğun karanlığı yırtan sesi Sarsıntılara direnen duvarlarda yankılanıyor Anne! Ayağıma bir şey düşüyor Fakat acıyı duymuyorum Yüreğim orada, aklım sende Bedenim burada, ruhum çırpınıp duruyor sonsuz bir umutla Umut, la ilahe illallah İşte tam sırası sımsıkı tutunmanın Tutunuyorum, la ilahe illallah Sen aklımdasın, sen, sen, sen, sen Seni unutamıyorum Sen otuz beş yaşında Elif'sin Kırk beş yaşında Fuat'sın On dokuz yaşında Şirin'sin Bensem Ferhat'im, Ferhat, elimde kazma, bu beton yığınlarının altından sana ulaşacağım. Islak mavi bir ipek üşürtüsü ve incecik bir sızı gibi sesin derinlerden geliyor. En kaz bir dağ gibi duruyor önümde, nefesin sızıyor aralıklardan. Elini uzatsan diyorum, hemen yanı başındayım işte şurada. Fakat sen beni duymuyorsun, elini uzatmıyorsun. Aklım sende, yüreğim sende, ruhum sende kalıyor. Tenim burada kalıyor. Biz seninle ayrı tellerden çıkan tek ses gibiydik, öyle değil mi? Alnımda derin bir çizgi duruyor. Sen daha beni affetmedin çocuk. Deniz ve gece tekin değilmiş, bunu şimdi öğrendim. 45 saniye içinde anneler yavrum diyor, çocuklarsa anne. Babam kar beyazı güzelim sakallarının arasında, çepenleri nemli yeşil gözleriyle gözlerimin içine bakar ve şöyle derdi: Oğlum ölüm gözün siyahı ile beyazı kadar yakındır bize ve eklerdi: Günahlar affedilebilir. f a g e t middonkuma, a s l a